De ki Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan hakkıyla bilendir.